Hadis Şerhi Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves ve vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, sıhhat ve afiyeti sizler olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Sehl bin Huneyf radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Sehl ibn-i Huneyf radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men tatahhera fî beytihi sümme etâ mescide kubâ fesallâ fîhi salâten kâne lehû ke ecrî umretin. Sehl ibn-i Huneyf radıyallahu anh sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şu hadisi şerifi nakleder. Kim evinde güzelce temizlenir, abdestini alır. Daha sonra Kuba Mescidine gelirse ve orada namaz kılacak olursa kendisine bir umre sevabı verilir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de 13 yıllık İslam'ın tebliğ hayatında ashabıyla birlikte büyük sıkıntılarla karşılaştılar. Ashab-ı kiram Gerçekten büyük işkencelerle karşı karşıya kaldığında sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vatanı değiştirmek, İslam'ı daha iyi yaşayabilmek, ibadetlerini özgürce yapabilmek için arkadaşları olan o ashab-ı kiramın güzel ibadet edebilecekleri ortamları aramaya başlamıştı. Öncelikle Habeistan tarafına ashabından bir kısmı gitti 1. ve 2. Habeş seferlerinde evet orada da aynı şekilde müşrikler boş durmadılar. Onları orada da rahat durdurmak istemediler. Ancak Necaşi orada sahabe-i kirama sahip çıktı ve gerçekten Hristiyanlığın tahrif edilmemiş şekliyle belki büyük oranda kendi dinine sahip çıkan Habeş kralı Necaşi büyük oranda benzerlik arz eden konularda duygulandı ve sevgili peygamberimizin ashabına orada sahip çıkmıştı ve gelen müşriklere Müslümanları teslim etmemişti. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam daha sonra Taif'e gitti. Taif'te acaba bir kapı aralanabilir miydi? Ama maalesef orada sevgili peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı Veç Vadisi'nde taşladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen onlar için beddua etmedi ve dedi ki Ya Rabbi bunlara hidayet et. Bunların neslinden İslam'a, dine sarılan nesiller ve kuşaklar ihsan eyle dedi. Ve daha sonra kıymetli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a önce Miraç gibi daha sonra Akabe biatlarıyla Medine'den gelen ve önce 6 kişilik daha sonra 72-73 kişilik gruplarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Akabe biatları yaptı ve Medineli Ensar diye daha sonra isimlendirdiğimiz Medineliler sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Yesrib'e o günkü ismiyle Medine-i Münevvere'ye davet ettiler. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba'ya geldi. Kuba şu anda Medine sınırları içinde yer alan ve efendimiz Ali İslahtü'l İslam'ın kabrinin bulunduğu Mescidi Nebi'ye yaklaşık 4-5 kilometrelik mesafede yer alan bir köydü o günlerde. Efendimiz Ali İslahtü'l İslam'ın Neccar oğullarından olan akrabalarının büyük bölümü de orada ikamet ediyorlardı. Kuba o günlerde kurmalıklarıyla, ziraatıyla meşhur bir köy idi. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya geldiğinde ilk icraatı bir mescit inşa etmek oldu. Zaten Medine-i Münevveriye teşriflerinde de ilk icraatı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Mescid-i Nebi'yi inşa olmuştur. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yerleşim merkezlerinin insanların ruhuna, ruh dünyasına fayda sağlayacak insanları birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi sağlayacak sosyal ilişkilerini güçlü tutacak ve birlikte yan yana omuz omuza gönül gönüle ibadet edebilecekleri bir mekanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inşa ediyordu ilk uygulaması buydu işte kıymetli kardeşlerim mescid inşası bizlere cennet imkanı sunacak çok önemli ibadetlerden bir tanesidir günümüzde de Ülkemizde binlerce camimiz var, mescidimiz var. Ve vatandaşımız o kadar bu anlamda cömertçe yaklaşımda bulunuyor mescid inşa edebilmek için. Allah'ın evinin, Beytullah'ın şubesi olan mescidleri, camileri inşa edebilmek için ellerinden gelen gayret gösteriyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bu hadisimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz kılmanın umre sevabına denk olduğundan bahsediyor. O zaman ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onun üzerinde düşünmek gerekiyor. Yani bir şehirde, bir köyde, bir kasabada, bir ilçede ilk yapılması veya yapılmasına öncelik verilecek şeyin mescit olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uygulamasıyla vurguluyor. Bu hadis-i şerifte de bu tür mescitlerin namaz kılınarak şenlendirilmesi gerektiğini adeta bize müjdeliyor. Neden umre sevabı? İşte Medine'ye teşriflerinde bu köyde inşa etmiş olduğu mescide sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cumartesi günleri gelmeyi adet edinmiş. Cumartesi günleri gelerek cuma günü mescidi nebiye 4-5 kilometre demeden orada cuma namazı kılmak için gelen Kubalları adeta şereflendiriyor, bir iade ziyaret yapıyor, onların gönlünü okşuyor ve ilk inşa edilen bu mescidi namazla, sevabını da umre ile süsleyerek Medine'in münevvereye geri dönüyor. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Tevbe Suresinin 108. ayetinde Le mescidun ussise alet tekve Min avvel yevmin ahakku an takuma fihi fihi rijan yuhibbuna ay vallahu yuhibbul mutahhirin buyurmuştur yüce Rabbimiz. İlk günde takva üzere kurulan işte o mescidden Kuba Mescidinden bahsediyor yüce Rabbimiz. Orada ibadet etmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor ve orada temizlenmeyi seven ve temiz kalan insanların varlığından bahsederek Allah Teala oradaki kişileri sevdiğini vallahu yuhibbul muttahirin diyerek vurgu yaparak güçlü bir şekilde temizlik yapanları ve temizlenenleri sevdiğini ifade ediyor. Onlar gerçekten o sevgiyi hak etmiş kişiler kıymetli kardeşlerim. Bu ayetin öncesine, sonrasına baktığımız zaman Tevbe suresinin 107. ayetinde şunu görüyoruz. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek. Bakın altını çizerek tekrar ediyorum. 1- Zararlı eylemler gerçekleştirmek. 2- inkarcılıklarını pekiştirmek. 3- Müminlerin arasına Ayrılık sokmak Ayrılık tohumlarını ekmek Dört Ve daha önce Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Savaş açmış Kişiler lehine Fırsat kullanmak Üzere bir mescit yapmışlardır Mescidi Dırar Diye bilinen mescit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bunu daha sonra yıkmışlardır Ve amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Değerli kardeşlerim, günümüzde bizleri mescitlerden uzaklaştırarak evlere hapsedip, hücrelere hapsedip, müminleri ve müminlerin içinden evlatlarını, çoluk çocuklarını birbirinden adeta ayırarak, farklı yuvalarda kendi fikir ve görüşlerini İslam'ın önüne geçirerek bir takım oluşumları, Bizim ülkemiz gördü. Evet FETÖ yuvalarında yetişen o çocuklar kendi milletine savaş açtılar. Kendi milletine acımadılar. Kendi devletlerine kendi ülkelerine acımadılar. Bombaları yağdırdılar adeta. İşte bizi birleştirecek şey kıymetli kardeşlerim mescitlerdir. Mescitlerde buluşmamızdır, mescitlerde bir araya gelmemizdir. Aksi halde zararlı eylemler gerçekleştirmek, bakın Tevbe suresinin 107. ayetini bu anlamda dikkatli bir şekilde tekrar tekrar okuyalım. Zararlı eylemler gerçekleştirmek. Ama amaçları ne? Amacımız sadece iyi bir şey yapmak. Bize böyle yansıtıyorlar. Ama asıl hedeflerinde zararlı eylemler gerçekleştirmek inkarcılıklarını adeta pekiştirmek ve inkaran diyor ayet gelmede. Müminlerin arasına ayrılık sokmak. Ve daha önce Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam'a savaş açmış kişiler lehine fırsat kollamak. Avrupalılar evet ülkemiz adına milletimiz adına hep böyle fırsat kolluyor. Ama bu tip insanları değerlendirerek bu yuvalarda maalesef zararlı eylemler, müminlerin arasına ayırmak, anne baba ile evladın, akrabaların arasına ayırmak için mücadele ediyorlar ve amacımız sadece iyi bir şey yapmak diyorlar. İşte kıymetli kardeşlerim. Orada asla namaza durma. Onlarla birlikte olma, onlarla kıyamda olma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescit ise namaz kılman için elbette daha uygundur. Diyor Yüce Rabbimiz Evet burada gerçekten Arınmak Temizlenmek isteyen adamlar vardır Allah da Arınmaya çalışanları Temizlenmeye çalışanları Ve temizlenenleri Sever Temizliğe riayet edenleri sever 108. ayette de işte bu mescide Efendimizin Kuba'da yaptığı Kuba mescidine Dikkat çekmiş oluyor Binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina 110. ayette Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı yaşadıkları sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Değerli kardeşlerim, bir buhari hadisi men ben alil lahi mesciden bihi wajha Allah ben Allah Beytimül Cennet. Kim sadece ve sadece Allah rızasını gözeterek mescit inşa ederse Allah Teala ona cennette köşkler inşa eder. Bu hadis-i şerifin bize gösterdiği doğrultuda mescitlerin yapımına emeği geçen, mescitler inşa eden, parasını, birikimini ve tüm imkanlarını bu uğurda seferber eden Değerli kardeşlerimizi, vefat edenleri rahmetle, minnetle, hayatta kalanları da büyük bir teşekkürle yad etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kuba'da ilk kurduğu mescide bizi yönlendirerek orada namaz kılmanın bir umre sevabı olduğunu müjdelediğine göre, her şehirde, her köyde, Allah rızası için kurulan mescitlerde, Namaz kılmak da bizlere büyük sevaplar kazandıracaktır. Gelin mescitlerimizde, camilerimizde bir araya gelelim, birleşelim. Yek vücut, bir bedenin azaları gibi birlikte hareket edelim. Böyle hareket ettiğimiz zaman hiçbir düşman bize düşmanlık yapmaya kalkışamaz. Biz yolumuza gururla ve hiçbir şeyden korkmadan Allah'ın dışında Hiçbir şeyden korkmadan yolumuza devam ederiz Allah bizi mescitlerde buluştursun Mescit yapıp rahmeti rahmana kavuşanlara Mevlam rahmet eylesin Cennetiyle müşeref eylesin Cennetteki köşkleri onlara nasip eylesin Bizi de gönlü kalbi bütün azalarıyla Mescide bağlı Kişilerden eylesin ve kıyamet gününde arşın gölgesinde hiçbir gölgenin bulunmadığı günde bizleri arşın gölgesinde gölgelendirsin. Her birimizi yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, mağfireti, lütfu, affı ile selamlıyor, ihsanı ile selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim. Hadis Şerhi Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı